şeyi öldüğü zaman ki, türbüden baktığınızda o türbü, duvarın penceresi şey, güneş oluyor. Öyleymiş, evet. Hangi hesapla yapıyorsun taş duvarı duruyor. Şimdi karar duvarda, sabahleyen baktı, güneş oldu. Kulörünün üstüne mercekler sistemi yapmış. Güneş ışığı şeyinin tarafına bulur. Evet. Müziğimizde akıllar da onu tamir için evet. bazı cümle yapamışlar. İbem evet. e akı bu. Evet. Şair kim demiş? soyundan kimseler var. Gittik ona ziyaret ettik. Adam müziğe ala ala karşıtlar. Evet. Başka niye eskidir ki? Çünkü bunu zaten muhabbet ediyorlar. Şairler bir yer. ben o köyü çok sevdim. Dört defa gittim oraya. Nerede gidelim köyün adı? Sirt, aydın aydınlar. aydınlar. aydınlar. görmüyoruz. Mezarlığı var. Fıstık, o hani fıstık, yani fıstığı var ya, ağaçlara bakmalı. Şan fıstığı, ama Sirti'nki büyük, tatsız ama... Onlar biraz daha büyük Çok güzel. Büyük. Daha şişko gibi olur. Şişko. Şan tatlı lezzetli Antep'inki daha farklı. O lezzetsiz, mezarlığın için çıkıyor daha taş pıstık. Pıstıktan sabun yapıldı. Nerede mi? Tabii, ben aldım getirdim evet, ee, da hakikaten. Çok güzel yani. oldu. Çok güzel. <gülüyor> Bu devam etti. Evet. Bugün çektiğimiz <gülüyor> a Acı da yani. Çok önemli. Bir tane bir ağ için bir ağa Bir de silme manatı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hatalar ama sevaplarlar. İkisini birlikte karıştırmak lazım. Eşe hakkını evet. vermek lazım. Öyle. <gülüyor> Şu, Öyle. Kimsenin düş, düşmanı değiliz ama ben hatalıysam hatam e, bana. Kendime hatam. Ama bir milletin, devletin başında bir küçük hatasıydım. Onun için e, ben hepsini kadar rahmetle anıyorum. Allah'tan Türkiye'mize, iyilikler iyi günlerde iyi. Bu kötü durumda bu tane inşallah. Şöyle şöyle bastı Bir de şöyle 5-10 satır var. Ya değil. Teke uyumuştu. Köşkün kapısı içeriden katı sürdüğüne. Çünkü halkın Ziya ziyaretine gitmiş o sormuştu biri ona biri e, ona eee Gözünü açınca o adam saklandı, gizlice o odasına girmiş. köşte hiç kimse işin girecek yol yoktu. Bütün kapılar kapılar muhafızlar var. Bu küstahlığı eden ve bu cüretli gösteren kimdir dedi, yüksek sesle söyledi. O zaman etrafı dolaştı, kalktı dolaştı. O saklanını bulmak için aradı. Kapının gerisinde betmar yani kötü şanstı baktı bir insan gördü ki perdenin arkasında yüzünü gizliyordu. Hey kimsin adın ne dediyo sordu. O, o da adın meşhur İmrisi Şakir dedi. İmiz. şeytanın Dumuzum. İbn Sîşârî dedi, Şârî. <gülüyor> beni böyle kemanı ciddiyetle ikin uyandırdın. Kemanı ciddiyetle, büyük bir ciddiyetle beni nasıl uyandırdın? Doğrusun söyle, aksine ben sertle söylemedim. Evet. Burası. İstersen burada burada kalın benim için hava iş, devam edelim. Ben... Bek'in numarası da. Burası. Burda konuşmaz. Burası başlarsa konuşmaya devam Neyse bu muhammede başlarız. tarihi şey okumayız. Birbiri bir gibi hisseden. Ondan inşallah devam Tabii. size gelince siz de Mahseph'de bu, bu bunu Çok avuz edebilirsiniz yine böyle olmaz. Ama her zaman böyle başının üstünde yeriniz var. Siz yokkenler nasıl bir penceresi Şu şey yüzden yani. evet. evet. de şeyde emekliyiz. Her zaman profesyonel rengi. Akaya geçişli. Akaya geçişli inşallah. Akaya geçişli. Hatta akaya geçişli. Ben geçiyorum. Emekli oluyorum. Ve hal öyle. Şimdi anneminle o zamanlar şeyler ben sana bu